Arkadaşlar her şeyi şimdi ben şimdi ben şimdi ben yaparım. Ben her şeyi şimdi ben şimdi ben De. <gülüyor> Böyle an tarafa doğru gelelim inşallah. Ya. Gel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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبع... اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد arkadaşlar ders bittikten sonra e, camide gürültü oluyor. Ya da dersten önce bu gürültü imamın evi de yan tarafta hemen olduğu için orada rahatsızlık doğuruyor. Onun için e, ders bittikten sonra ikili, üçlü konuşmalar dışarıda yapalım. Camide yapmayalım. Aslında ben defter, kalem getirin diyecektim. Dedim de hatırlatmadım tekrar şey yaparız diye. Bugün zannediyorum ki biter. Kitabı Tevhid'in birinci babı. Geçen hafta yedinci meseleyi okumuştuk. Öyle değil mi? Ve yedinci meseleyi inşallah şerh etmeye çalışmıştık. Bu hafta da inşallah biter ve bitince birinci babın hulasası yani özetini maddeler halinde yazacağız inşallah. Biz Kitab-ı Tevhid'in birinci babını okuduk. Neleri gördük, neleri öğrendik, neleri işledik onu yazacağız inşallah. Şakirler Yolmalı Şakir yok, anladın mı? Ablamet geldi, Şakir gelmedi. Şakir yok. Geçen dersden kim tekrar edecek? Ne gördük geçen ders? Geçen ders ilk olarak. Bu alt diploması okumak var. Bir Dip, diploması. Şey, Allah Azze ve Zerine'nin insanlara ilk fark kıldığı şey tağuta küfretmelidir. Bunun da delilini Bakara Suresi'ndeki e, kim tağuta küfredi? Allah'a iman edersin. Kutması mıyızın olmayan sağlam bir kufa yapışmıştır. Ayetiyle <gülüyor> tefsir etti. İlk buradan başladık. Bu mevzudur ee, tabuta küfretmenin açıklanmasıyla devam etti. Tabuta küfretmek, onu reddetmek, onu inkar etmek, ondan uzaklaşmak, ondan ona buğuz etmek ve ona düşmanlık etmek olarak yani açıklandı. Evet. Daha sonra iman ehlini sevmek, bunun, bunun karşılığı evet. iman ehlini sevmek, onlarla muhabbet, onlarla dostluk kurmak, ee, ve tekyür meselesine bir giriş yapıldı o bayağı bir uzadı. bunların üzerineydi çünkü tağuta küfretmenin içeriğinde e, Allah azze ve celle'den başka ibadet edinenlerin batıl olduğuna itikat beslemek ve Allah'tan başka sına ibadeti tekfir etmek ibadet edenleri tekfir etmek vardı Sonra biz tekfiri ikiye ayırdık değil mi? Evet. Bir muayyen bir şahsın tekfiri. ikincisi de am olarak bir amelin hükmünü ortaya koymak türünde tekfir. Yani e, burada ulemanın kastettiği tekfir hangi tekfirdi? Hmm. Am. am olan tekfirdi. Am. E, Yine bu kitabın müellifi İmam Muhammed Et-Temimi'nin Kişinin İslamını Gideren 10 Şey isimli risalesinde üçüncü madde şudur Müşrikleri tekfir etmemek Her kim müşrikleri tekfir etmez ise o da onlar gibidir şeklinde. Bu ne demektir? Bundan kasıt muayyen olarak Şahıs şahıs müşrikleri tekbir etmek değildir. Buna zaten kimse güç yetiremez. Bana açık olan şey sana gizli olabilir. Benim gördüğümü sen görmemiş olabilirsin. Dolayısıyla kimse bundan insanları sorumlu tutamaz. Benim sahip olduğum bilgiye sen senin sahip olduğun bilgiye ben sahip olamam. Ben seni sen ben seni nasıl sorumlu tutarım? filan şahsa küfür hükmü vereceksin diye. tekfir muayyen bir şahsı, belirli bir şahsı tekfir etmenin birçok ilke ve kuralları var. O ilkeler, o kurallara uyulmaz ise oldukça tehlikeli yerlere götürür bizi. Onun için bir tekfirden sakınacağız. Muayyen, belirli bir şahsın kafir olduğunu, müşrik olduğunu söylemekten sakınacağız. Bundan çekineceğiz, korkacağız. Bir kişi Müslümanlığına, Müslümanlığa kendisini nispet ediyorsa, onun hakkında oldukça itima göstermek gerekir. Oldukça itinalı olmak gerekir. Fakat bizim üzerimize farz olan La ilahe Değişimizde ortaya koyduğumuz tavutun Allah'tan başka ibadet edilenlerin reddedilmesi, onların tanınmaması ve tavuta ibadet edilenlerin küfür ve dalalette olacağına şehadet etmemizdir. Biz tanıklıkta bulunacağız ki. Her kim Allah Azze ve Celle'den gayrısına ibadet ederse o kimse küfür ve şirk içerisindedir. Al o kimse kafir ve müşrik olur bu fiiliyle. Bu niçin gereklilik? Bu niçin gerekir? Böyle bir şeyin gerekliliği niye? Hıh? Niye yani? Yani sen niçin Allah Azze ve Celle'den gayrısına ibadet edenleri tekfir etmekle sorumlusun? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bize ilk fark kıldığı La İlahe hükmünde bu geçiyor. Ve Allah Azze ve Celle ilahlığını bize Kur'an'da ispat ediyor, delillendiriyor. Kendisinden başka, yani zaten yaratılış maksadımız da bu. Evet. Yaratılış maksadımız bu uygun olduğu için, yaratılış maksadımız bu olduğu için ondan başka ilahlara ibadeti teklif tamam. etmemiz Ondan başka ilahlara ibadeti reddettin. Şey niye gerekli Yani Allah Azze ve Celle'den başka bir puta ibadet ediliyor. Onu reddettin. Tağuta küfretmek tamamlandı mı? Tamamlandı. Tamam. Hayır. <gülüyor> o puta ibadet edenleri de tekfir edeceksin ve onlardan beri olacaksın uzaklaşacaksın ve onlara buğz edeceksin bunun demirle iddia-ı manajsı olan hayır bu yani niye? niye şeyh diyor ki müşrikleri tekfir etmemek kişiyi dinden çıkartır çünkü ha, şun şun onlara mutfay veriyorsun tereddüt var şun, hocam. Şun, şun. bravo dinle, bak, bak. Bravo. tereddüt var ha Bravo. Bir kimse müşrikleri tekfir etmez ise o kimsede La ilahe illallah hakkında tereddüt varmış. Çünkü arkadaşlar biz tekrar tekrar söyleyeceğiz. La ilahe illallah La ilahe illallah kelimesi bir kabul değil öncelikle bir reddir. Redd Resul sallallahu aleyhi ve sellem insanları bir kabule mi çağırdı bir redde mi çağırdı? Evet. Yani Allah azze ve celle'ye ibadet edin. Çünkü Allah ibadete layıktır deseydi Mekkeli müşrikleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında herhangi bir ihtilaf doğar mıydı? Doğmaz Doğmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekkeli müşrikler arasındaki <gülüyor> husumetin sebebi biz mesaili okurken ikinci mesele neydi resuller tutumlarıyla niye çarpışmıştır ha. İbadetin aslı tevhiddir ve husumet sebebi tevhiddir ibadet değil bak ibadetin aslı neymiş tevhid, tevhid. Ha. husumetin hakiki sebebi neymiş düşmanlığı, husumetin hakiki sebebi hı hı. ibadet değil tevhiddir. Hı hı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah Azze ve Celle'ye ibadete değil ibadette tevhide çağırdı. Ha. İbadette Yüce Allah Azza ve Celle Celaluhu'nu birlemeye <gülüyor> çağırdı. İşte problem buydu. Ve buna, bu çağrı nasıl başladı? La kelimesiyle başladı arkadaşlar. La. La denilerek reddedildi. Onun için ilk planda bizden istenen reddir. Reddetmemizdir. Bir kişi eğer Yüce Allah Azze ve Celle'den gayrısına ibadet etmenin, dua etmenin şirk ve küfür olduğunda tereddüt ederse o adam aynı zamanda imanında tereddüt etmiştir. Çünkü bunlar birbirinin zıttı olan şeylerdir. Sen ben müminim dediğin zaman şunu ifade etmiş oluyorsun. Ben Allah Azze ve Celle'den başka ibadet edilenlerin hepsini reddediyor. Hiçbirisini ibadete ve duaya layık görmüyorum. Bunu dedikten sonra eğer Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edenlerin küfre ve şirke düşeceklerinde şüphe ve tereddüte kapılırsam ya dün bir ilahiyatçı söyledi dedi çaput bağlamakla kimse dinden çıkmaz <gülüyor> bak tereddüt var bu adamda la ilahe illallah için gerekli olan 8 şartın ikincisi olan yakin yok şimdi bu adam la ilahe illallah kelimesine yakin etmemiş Yakin nedir? Şek ve şüphenin zıttıdır. Yakin, şek ve şüphenin zıttıdır. Bir kişinin de la ilahe illallah kelimesinin geçerli olabilmesi için Allah'tan başka her ibadet edilenin reddedilmesi hususunda şekk etmemesi lazım. Hiçbir şekki olmaması lazım. Reddet bu putları. Reddet. Şu putları da reddet. Onu da reddet. Şu, Şuradaki putları da reddet. Onu da reddet. Hindistan'da ineğe ibadet ediliyor. on da reddet. Ben ona zaten baştan reddetmiştim. Fülentürbeye dua ve ibadet ediliyor. Kurban kesiliyor. Onu da reddet. O bizim köy. <gülüyor> ya, yani ee, a, ya tamam Pek doğru değil, yani doğru değil ama Hı -hı. yani oraya yapılan dua şirk olmaz lata yalvaran müşrik midir? Hı -hı. lata menata uzaya secde eden kafir midir? Hı -hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme secde eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ibadetini ve duasını yönelten kafir midir? Evet. <gülüyor> Bunda tereddüt etmemeniz gerekir. İşte bu tekfirül am. bir insan müşriklerin müşrikliğinde şüphe ve tereddüte kapılırsa demiştik <gülüyor> onun la ilahe illallah'ta şüphesi ve tereddütü vardır. Evet geçen ders Arkadaşlar toplansın diye geçen dersi biraz tekrar ettik. Şimdi sekizinci meseleden <gülüyor> devam edelim. Sek geçen ders yedinci meseleyi bitirmiştik. Dipnotu dip dip bitirdik kalemiz. Yok yok yo, bitirdik. Sekizi okumuştuk. Yok sekizi yani... okumadık. Öyle mi? 8 dipnotu okuduk. Sekizinci meselede kaldık. Evet. Evet. sekizinci mesele tağut Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her bir şeyi kapsamaktadır evet tağut lafzı kelimesi arkadaşlar biz daha önceki derslerimizde İmam Taberi Rahimahullah'tan tefsirinden alıntılar yapmıştık Hafız İbni Kesir Rahmetullahi Aleyh'in Tavut kelimesini Bakara suresindeki fakat yakfur bir tavuti e, ayetini nasıl tefsir ettiğini görmüştük, e, bunu işlemiştik. Tavut, yüce Allah Azza ve Celle'den başka bütün ibadet edilenleri ortak adıdır. Fakat tavut arkadaşlar olması için. O ibadetten razı olması gerekir. Yani tavut ismiyle müsemma olması, tavut ismiyle adlandırılması için o ibadete de ses çıkarmaması, razı olması gerekir. Yüce Allah azze ve celleden başka ibadet edilenler tavuttur. Bütün rasullerin walakat bafna fi kulle ummetin rasulen, yüce Allah azze ve Celle ne buyuruyor? Bir her ümmete bir rasul gönderdik hangi davetle, hangi emirle, hangi çarlığıyla eni'budullâhe öyle miydi? Allah'a ibadet edin veçtenibu tağut tağuttan sakının arkadaşlar Allah'a iman ve Allah'a ibadet emrinin mukabili olarak bakın burada bir emir var öyle mi? emir nedir? Allah'a ibadet emri bütün rasullerin kavimlerine yönettikleri emir bu emir. Allah'a ibadet edin. Bu emrin mukabili olarak bir de nehi var. Şimdi Allah'a ibadet edin emrinin mukabili olarak bu nehi geliyor. Vatani bu tağut ve tağuttan sakının buyuruyor Allah Azze Ve Celle. Şimdi tağut ne olak ki Allah'a ibadet emrinin mukabili olarak gelmiş? Evet, tağut bu ayette ve fman yekfur bi tağut ve yu'min billah, fad istamsak bu ayette. Allah'a iman emrinin mukabili olarak gelen ayette tağuttan kasıt genel olarak şeytandır. Yüce Allah Azza ve Celle'den başka bütün ibadet edilen putlardır ilahlardır. Müccallah Azze ve celleden başka her ibadet edilenin bu kapsar sadece İsa aleyhisselatu vesselam gibi e, melekler gibi bu ibadette razı olmayan kullar bunun kapsamından çıkarlar arkadaşlar. Evet. Dokuzuncu mesela. Ayet ve hadislerden anlaşılan Meselelerin bir diğeri de En'am suresinde yer alan Meskur 3 ayet-i kerimenin Selef-i salihin nezdinde Gerçekten üstün bir öneme sahip olduğudur Bu 3 ayette 10 mesele üzerinde durulmaktadır Bunların en başında da Şirkin yasaklanması gelir Evet biz bu ayeti Okumuştuk arkadaşlar Nasıl o ayet-i kerime İlla İyyahû bu muydu? Evet. Gelin size Rabbinizin ne yasakladığını Evet, gelin size Rabbinizin Neler? neleri yasakladığını hı. Söyleyeyim Ona ibadette hiçbir şey ortaya Ana, Ona anaya babaya iyilik edin diye devam ediyoruz Evet Kul evet. <gülüyor> Tealav diye başlıyor Ayet gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Bu ayette Şeyhül İslam ne diyor? Bu ayet selef salihin indinde ne kadar büyük bir öneme sahip, ne kadar büyük bir değere sahip ee, İbn Mesud radıyallahu anhın sözünden bu anlaşılıyor. Zaten biz ne dedik? Rasul İbn Mesud ne diyordu? Muhammed sallallahu aleyhi ve üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulman. En son vasiyetini görmek isteyen bu ayetleri Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in acaba vasiyeti neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani vefatı sırasında ne demişti? Gelin size getirin size bir şeyler yazayım. Ta ki benden sonra sapıtmayasınız. Bazı ulema diyor ki işte İbni Mesud'un vurgu yaptığı şey budur. demişti ya Resulullah gelin size bir şey yazayım ta ki benden sonra sapıtmayasınız. İbni Mesud ona vurgu yapıyor. Selef-i de bu üç ayet çok önemli. Bu üç ayette birçok emirler var ve bunlar ne ile başlıyor? Yüce Allah'ın yasaklarının en büyüğü, emirlerin en büyüğüyle başlıyor. Şirk, koşmamak. Yüce Allah'a şirk Koşmamak. Bu da bize şirkin, Yüce Allah Azze ve Celle indinde ne kadar çirkin bir günah olduğunu açıklıyor. Evet. Onuncu mes'ele. İsra suresinde yer alan muhkem ayetlerde 18 mesele zikredilir. Allah bunları zikretmeye La <gülüyor> tecal ma'allah La tecal ma'allah ilahen ahara fe teq'uda mezmûmen Mehdula. Allah ile bildikte başka bir ilah edinme. Sonra knamış ve terk edilmiş olarak oturup kalırsın Ayeti ile başlayıp, ve mah, la tajal ma Allah ilahen akrar, faturalı fi cehenneme mülûmen, mülûmen, mehdu meh mehdepur mehdepur. Allah ile bildikte başka bir ilah edinme. Tam da kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın ayetiyle son vermiştir. Bu meselelerin ne derece büyük öneme sahip olduklarını bildirmek için yüce Allah Velike mimma ohâ ileyke rabb ileyke rabbuka min el hikme bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir buyurmaktadır. Evet. Bu 10. meselede de Şeyh İsra suresinde yer alan muhkem ayetleri söz konusu ediyor bu ayetler arkadaşlar 18 mesele zikrediliyor bu ayetlerde birçok emir ve birçok nehi üzerimize tereddüt eden birçok emir var Yüce Allah subhanahu ve teala bu emirlere neyle başlıyor Allah ile birlikte başka bir ilah daha edinme ile başlıyor. Kişi ne zaman ilah edinir arkadaşlar? İlah kelimesinin anlamı neydi? Sevgi ve zillet ile, muhabbet ve tezellül ile kendisine tapınılan zat demektir. İlah kelimesinin anlamı budur. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme ne demektir? Yani Yüce Allah Azze ve Celle'den Gayrısına ibadetini yönetme Allah'tan gayrısına tapma Allah'tan gayrısına ibadet etme Bu ayet ile başlıyor Yine Yüce Allah Subhanehu ve Teala 39. ayeti Aynı ifadelerle bitiriyor Arada başka Emirler var Bir sürü emirler var Ne ile başladı Allah'tan başkasını ilah edinme. Neyle bitiriyor? Yine Allah'tan başkasını ilah edinmeyle bitiriyor arkadaşlar. Çünkü dinin özü bütün rasullerin daveti budur arkadaşlar. İnsanlar Yüce Allah Azze ve Celle'yi ilah edinsinler yalnız ona yönelsin, onu sevsin ona tapınsın, ona el açsın, dua etsin onu arzulasın kalbiyle ona tapsın. Azalarıyla ona tapsın diye Resuller gelmiştir. Resullerin davetinin başı da sonu da bu. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle bu surede yer alan bu ayetlere Allah'tan başkasını ilah edinme ile başlıyor. Allah'tan başkasını ilah edinme ile bitiriyor. Sonra bunlar sana Rabbinin vahyettiği bir takım hikmetlerdir buyuruyor bu hikmetlerin bu ayetlerde söz konusuyla hikmetlerin ne kadar büyük değerde olduğunu anlatmak için. Evet. 11. mesele <gülüyor> On hak ayeti adı verilen ve haklardan bahseden Nisa suresindeki ayeti kerimeye Yüce Allah ve'abudullâhe la tuşriku bi'hi şey'en hiçbir şeyi ortak tutmaksızın Yalnız Allah'a ibadet edin sözüyle başlamıştır. Evet. Bu ayeti de biz görmüştük arkadaşlar. Evet oku. Böylece hakların en büyüğünün, en büyüğünün Allah'ın hakkı olduğu bildirilmiştir. Evet. Bu bunlara da on hak ayeti deniliyormuş. Nisa suresinin 36. ayetiyle birlikte başlıyor ve haklar zikrediliyor o ayetlerde gittiğimiz zaman inşallah bakarsınız, okursunuz. Yüce Allah Azze ve Celle bu hakları da açıklamaya şey'a ayetiyle başlıyor. Allah'a ibadet edin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bizim üzerimizde hakkı en büyük olan zat kimdir? Allah. Allah'tır. <gülüyor> Bizi yaratan, var eden, varlığımızın sebebi bütün kainatın halika olan Yüce Allah Azze ve Celle Celaluhu O bizim üzerimizde en büyük hak sahibidir arkadaşlar. Rabbimizin üzerimizdeki hakkı neydi peki? İbadet. Değil mi? İbadet. Muaz hadisinde geçti. Evet. Evet. Allah Azze ve Celle'ye ibadet bizim üzerimizde Allah'ın hakkıdır. Hı hı. Zaten bizi de bunun için yaratmıştır. Evet. 12. mesele. Resulullah Resulullah'ın vefatı esnasındaki vasiyete dikkat çekilmiştir. Evet, bu vasiyette İbn Mesud hadisinde <gülüyor> geçen vasiyet. Evet. Dipnot düşmüş ona. Ayşe ve İbn Abbas şöyle rivayet etmektedir. Radiyallahu anh. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ölümü yaklaştığında yüzünü Hamisa denilen bir örtü ile örtmekteydi bunalınca örtü yüzünden kaldırır şöyle derdi Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet eylesin peygamberlerinin kabirl kabirlerini mescid edindiler Aişe radıyallahu diyor ki onların yaptıklarının benzerini yapmaktan sakındırıyordu Bukhari, Müslim, Ebu Avan, Nesai, Darimi, Ahmet İbni Saad, Abdurrazzak etmiştir görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasındaki vasiyet uyarı ve yönlendirmeleri tevhidin iyice yerleştirilmesi ve şirkin iptaline yöneliktir. Evet, çünkü o bunun için gelmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için gönderildi arkadaşlar. Yeryüzünde adaleti tesis etmek yahut ee, zulmü kaldırmak yahut sistemi değiştirmek yahut başka bir gaye için değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılış amaçlarından sapan, şirke ve küfre bulaşmış insanları kalpleriyle ve azalarıyla Allah'a yönetmek Yüce Allah azze ve celle'ye ibadetin tahakkuk etmesi için gönderildi. Bunun için çalıştı, ömrünü bunun uğruna fardı. İbn Abbas'a, İbn Mesud radıyallahu anh de diyor ki her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetini görmek istiyorsa bu ayetlere baksın. O ayetlerde de şirk nehyediliyor, tevhid bize emrediliyor. İbadetlerle Allah Teala ve Celle'yi ibadet ibadetlerle Allahu Teala ve Celle'yi birlemek bize emrediliyor. Orada biz dipnot düşmüşüz biz bir noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine vefatı esnasında üzerinde durduğu, dikkat çektiği bir şey var. Nedir o? Yine tevhid. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatı esnasındaki hastalığı sırasında arkadaşlar ümmetiyle son birlikteliğinde, son beraberliğinden baygınlık geçiriyor. Uyanıyor, baygınlık geçiriyor, uyanıyor. Aşırı bir şekilde ateşi var. Sürekli su, suda ıslatıyorlar bezi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnına yüzüne koyuyorlar. Bu vaziyetteyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü önünü örten bezi ara sıra kaldırıyor ve her kaldırdıkça diyordu ki Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Lanet ne demektir? Yani onlar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Bu yaptıkları fiil yüzünden Allah onlara merhamet etmesin. Allah onlara azap etsin. Allah'ın merhametinden faydalanamasınlar. Allah onlara lanet etsin. Ne için? Yani Yahudilerin ve Hristiyanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle lanetlenmelerinin sebebi ne? orada bulunsaydık mutlaka merak edecektik. Öyle değil mi? <gülüyor> Acaba ne diyecek diye gözlerimizi, kulaklarımızı açıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakacaktık. Öyle değil mi? <gülüyor> öyle ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat hastalığı sırasında ve yüzünü açıyor diyor ki Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Ah of demiyor. Bulunduğu hastalığı, şiddetli sancıyı şikayet etmiyor. Ya da ümmetine bunun dışında işte güzel ahlakla ilgili, bilmem ibadetlerle ilgili, bilmem kul hakkı ile ilgili bir tavsiyede bulunmuyor. Yüzünü açıyor ve diyor ki Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Acaba niçin? Niçinmiş? Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini diğer bir rivayette içlerinden bir salih ölünce onun kabrini ne yaptılar? Mescit edindiler. Mescit edindiler. Arkadaşlar mescit tekrarlıyoruz. İsmi mekandır. Yani kendisinde fiilin işlendiği yerdir. İbadet edilen, secde edilen yerdir. Mescit kendisinde fiilin işlendiği yerdir. Buna, İsmi metan denilir. Yani kabirleri mescid edinmek demek, üzerlerine kubbe bina etmek demek değildir. Üzerlerine kubbe bina etmek elbette ki caiz değil, elbette ki haramdır. Fakat kabirlerin mescit edinmek demek arkadaşlar, kabirleri mescit edinmek demek, oraları ibadet mahalli haline çevirmek kabirlerin yanında namaz kılmak, oralarda dua etmek veya diğer ibadetleri kabirlerin yanlarında yapmak demektir. İşte bu sebeple Yahudilere ve Hristiyanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuyor. Bunun kasıt ne? Bize bunu Ayşe anlatıyor. Yani bundan kasıt Yahudilere ve Hristiyanların lanetlik olduklarını ihbar etmekten ibaret değil. Bize haber vermekten ibaret değil. Haber veriyorum, Yahudiler bunu, Hıristiyenler bunu yaptılar. Haberiniz olsun. Bundan kasıt bizim ibret ve öğüt almamız. Ve bu ümmetin böyle bir duruma düşmemesi. düşmemesi. Onun için Ayşe radıyallahu anha hadisi rivayet ettikten sonra ne diyor? Diyor ki bizi böyle yapmaktan Bizi onların durumuna düşmekten sakındırıyor, nehyediyor. Anlaşılabildi mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi <gülüyor> aynı duruma düşmekten nehyediyor. Yani siz de böyle yapmayın. Her kim, bu ümmetten her kim Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığını yaparsa, yani kabirleri, mezarlıkları, ibadet mahalli haline çevirirse arkadaşlar o kimse ibadetleri e, şey kabirleri mescit edinerek mezarlıkları mescit edinerek tıpkı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi lanete müstahak olmuştur. Tıpkı Yahudilere ve Hristiyanlara lanet edildiği gibi ona da lanet edilmiştir. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı ile ona da lanet edilmiştir. İslam'ın hayırlı olan ilk üç asrında arkadaşlar sahabe, tabiun, tebeyi tabiun nesillerinde yeryüzünün ne doğusunda ne batısında Müslüman toprakların hiçbir yerinde hiçbir kabir İbadet ve dua mahalli değildi arkadaşlar. Hiçbir kabir, hiçbir kişinin kabri uğruna yolculuklar yapılan, yanında ibadet edilmenin faziletine inanılan, ziyaretinin üstünlüğüne inanılan bir kabir değil. Ne Fas'ta, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne Mısır'da, ne Suriye'de, ne Türkiye'de, ne Suudi'de ne başka bir yerde Böyle bir kabir, böyle bir türde, böyle bir ibadet mahalli yoktu arkadaşlar. Fakat bugün öyle, öyle içler acısı bir durumdayız ki. Yani Müslümandır diye hüsnü zam beslediğimiz ve kendilerine kulak verdiğimiz insanlar diyorlar ki Müslümanların kutsal mekanlarına saygı duymak gerekir. Bu kutsal mekanlardan kastı, şimdi Irak'ta olaylar oldu ya, Irak'ta Şiilerin tapındıkları iki put bombalandı. Bunu bombalayan kimdir, nedir, ne için bombalamıştır? Bu Irak için hayırlı mıdır? Şer midir? hayır mı olmuştur, şer mi olmuştur bizim dersimiz siyaset dersi olmadığı için bizim biz bunların üstünde durmuyoruz. Fakat bizim için önemli olan şey bu olayın üzerine Müslümanların yaptıkları yorumlar. Müslümanlardan bir kısmı orayı mukaddes mekan olarak nitelendiriyorlar. Mukaddes mekanı. Yani insanların ibadet ettiği 17 kilo altın mı var? 17 kilo mu? Kim? Kimle okuduk biz? 17 kilo altın var. Kubbesinde. O kubbe tapınılan bir put. O taş, o dikili taşlar tapınılan bir put. Zaten e, Şiilerin ibadet edip tapındığı Türbelerin bir kısmının hiçbir aslı yoktur. Mesela Afganistan'da Hazret Ali'nin türbesi var. Afganistan'da Mezarı Şerif diye bir kent ismi duydunuz mu? Hı -hı. mezar Şerif. Hı -hı. Kim bu Mezarı Şerif dersiniz? Yani o kente ismini veren mezarı Şerif. Şerefli mezar. Kimin mezarı sizce? Hazret Ali'nin. Hazret Ali ömrü boyunca Afganistan'a gitmemiş arkadaşlar. Hazreti Ali ömrü boyunca Afganistan'a gitmemiş. Peki o dikili taşlar nedir? Temsil. Temsil ediyor. O dikili taşlar arkadaşlar bu şekilde Türkiye'mizde sayısız şey var. E, kabir var. Bunlara makam deniliyor. Makam. Şunun makamı. Makber de deniliyor. Şunun makamı. Bunun makamı. Yunus Emre'nin 17 tane kabri var. Bunlardan bir tanesini de gömülüyor. Öbürleri ne? Öbürleri Öbür o varmış. dikili taşlar. Kur'an'da onların adı dikili taş. Nedir o dikili taşlar? O dikili taşlar temsil ediyor. İçinde ölü falan yok yani. Şimdi Afganistan'daki o kabirde Hazreti Ali'nin mübarek cesedinin olması mümkün mü? <gülüyor> mümkün değil. Afganistan'a Hazreti Ali ömür boyu gitmedi. Küfe'de öldürüldü. <gülüyor> Bütün ümmetin icması böyle. Hiç kimse bu hususi ihtilaf etmez. Fakat o kabrin parçalığına toplanıp doğal ve ibadet ediyorlar arkadaşlar. Ve maalesef yani onlar bunu bunu yapmaları normal. Bu onlardan beklenir. Ama bir Müslümanın oraları kutsal mekan olarak nitelendirmesi işte bu beklenmeyecek. Şey. Arkadaşlar oraların Şiiler indinde kutsiyeti olabilir. Ama İslam şeriatında hiçbir kişinin kabrinin herhangi bir kutsiyeti yoktur. O kabirleri ibadet mahalli haline getirenler Yahudiler ve Hristiyanlar gibi lanetlenmiş topluluklardır lanetlenmiş topluluklar o kabirler ibadet ve dua mahalli haline getirilemez yoksa lanetlenirsiniz lanete müstahak olursunuz işte Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bize ölmeden önceki vasiyet aynı vasiyeti arkadaşlar aynı vasiyeti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı sırasında sürekli tekrarlıyordu ve bir ara iyileşir gibi oldu hatta sahabe dedi ki tamam Resulullah iyileşti ve insanların arasına çıktı namaz kıldırdı namazdan sonra minberin üzerine çıktı minberin üzerinden aynı vasiyeti bütün sahabe topluluğuna tekrarladı bütün sahabe topluluğuna sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecmain bu şuur üzerinde yetiştiler bu şuur üzerinde yetiştiler onun için Hazreti Ali ne dedi? Dedi ki Resulullah'ın beni vazifelendirdiği şeyle seni vazifelendireyim mi? Neyle vazifelendirmiştir Resulullah onu? Yıkmadığın hiçbir kabir, yerle bir etmediğin hiçbir kabir kalmaz. Yola çık, nerede bir kabir görürsen yükseltilmiş onu yık. Şimdi bu derse bazen yeni arkadaşlar geliyor. Sonra onların konuşmalar geliyor benim kulağıma. Diyorlarmış ki, yahu çok sert şeyler söylüyor. Timurta, timurtaş'ı götürmüşler hapishaneye. Timurtaş da bir tane kurankerini koymuş koltuğun altına. Gitmiş, hakim demiş ki, sen böyle böyle şeyler söylüyormuş çıkarmış Kur'an-ı Kerim meali de yanında demiş ki hocam vallahi bunlar Allahu Teala söyledi. Ah. Ben ayet okudum. Faiz yiyenler kıyamet günü böyle olacak. Bilmem böyle böyle olacak. Ah. Kur'an-ı Kerim söylüyor. demiş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani ben ne yapayım? <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i Müslim'de hadis Bu ümmet Bukhari ve Müslim üzerine icma etmedi mi? Şimdi sizden biriniz buradan çıkıp sakın demesin. Ya o gün Hüseyin'in dersine gittim dedi ki Allah lanet etsin bu türbeleri bina edenlere. Oralara gidip ibadet edenlere Allah lanet etsin dedi. Ben böyle bir şey dedim mi? Hayır. Vallahi dedim ama Resul'e ittiba dedim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve bu hadisin kaynağı Bukhari ve Müslim'dir. Bukhari ve Müslim'dir. Rahatsız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rahatsızlık duyuyor demektir. Nasıl gizleyelim? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Git yerle bir etmediğin hiçbir kabir bırakma ve yıkmadığın hiçbir put bir rivayette resim kalmasın. Silmediğim, yok etmediğim. tut ve kabir. İkisini de yık. İşte Resul sallallahu aleyhi ve sellemin emzi. Bu hadisi de sahih-i müslim rivayet ediyor. Biz hadis dersimizde inşallah onu ezber listemize aldık. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu bu. Bizim başımıza eğip düşünmemiz lazım. Acaba niye? Acaba niye? Neyse fazla uzatmayalım da bitirelim inşallah. 13. Mesela Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkının bilinmesi. <gülüyor> evet. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizde ne hakkı olduğunu öğrendik. Neymiş hakkı? <gülüyor> evet ibadet de onu bilinemez. Bunun delili Muaz bin Cebel hadisimiz. 14. mesele Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerindeki haklarının neler olduğu. Heh. Yani çok güzel bir ifade kullanmış. Yüce Allah'ın hakkını yerine getiren kulların Allah üzerinde ne hakkı var? Allah'ın üzerinde kimin hakkı var? Allah'ın ha. Allah üzerinde hakkı olan kimdir? Allah'ın hakkını yerine getirir E şimdi sen Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getirmedin. Ha. Senin Allah üzerinde bir hakkın olabilir mi? Olamaz. Demek ki her kim gücü Allah Azze ve Celle'nin kendisi üzerindeki <gülüyor> hakkını yerine getirirse Allah üzerinde bir hakkı var. Neymiş o hakkı? Allah'ın ona azap etmemesi. etmemesi. Allah Azze ve Celle'nin üzerinde o adamın hakkı var. Ne o hak? Allah'ın ona azap etmemesi. Allahu Ekber. Allah evet. Ben, İbn Kulların Allah üzerindeki hakkı Sözünde zikredilen hak vacip mi değil mi? Ha, şimdi dedik ki kulların Allah üzerinde hakkı var. Eğer Allah'ın hakkını yerine getirirlerse. Peki bu hak, kulum Allah'ın üzerindeki hakkı Allah üzerine vacip midir değil midir? Biz deriz ki bu hak vacip bir haktır. <gülüyor> bu hak vacip bir hak. Ancak bu hakkı kendine vacip kılan Allah'tır. Yüce Allah hikmeti gereğince dilediği şeyleri kendine haram, dilediğini de vacip kılar. Örnek olarak Allah zulmü şu buyrukta geçtiği üzere kendine haram kılmıştır. Muhakkak ki ben zulmü kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Aynı şekilde bazı şeyleri de kendi üzerine vacip kılmıştır. Evet. Bu Şeyh Salih Al-Şeyh'in <gülüyor> Et-Temhid li Şarh Kitab et isimli eserinden alınmış bir dipnot. Ne diyor? Diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı vacip midir, değil midir? Şimdi arkadaşlar, Ehli Sünnet uleması bu hususta bir kısmı Allah Azze ve Celle'ye karşı takınılması gereken edep gereğince herhangi bir şey hakkında bu Allah üzerine vaciptir denilemez demişlerdir. Herhangi bir şey hakkında bu Allah üzerine vaciptir denilemez demişlerdir. Mesela sırf Allah'a ibadet eden ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayana Allah'ın azap etmemesi vaciptir denilemez der ehli sünnetten bazı ilim adamları. Çünkü yüce Allah azze ve celle'ye hiçbir şey zorunlu olmaz. Allah la eldir demişlerdir. Bazı ilim adamları ise Allah subhanahu <gülüyor> ve taala'ya bunun vacip olması kendi kendine bunu vacip kılmasıyladır başkasının ona icbar ve zorlamasıyla değildir derler. Ve tercih olunan görüş bizim de dipnotta Şeyh Salih Ali Şeyh'ten aldığımız dipnotta tercih edilen görüş, evet Yüce Allah Azze ve Celle'ye vacip olan hususlar vardır. Fakat haram olan hususlar da vardır. Fakat bu haramlık ve vücubiyet başkasının ona haram kılmasıyla ve vacip kılmasıyla değil. Yüce Allah Azze ve Celle'ye bir şey vacip ise bunu Allah Azze ve Celle kendi zatına vacip kıldığı içindir. Biz bunu yine ancak Allah'ın bildirmesiyle biliriz. Evet. Allah kendi zatına kendisini tevhid edenlere azap etmemeyi vacip kılmıştır. Anlatabildim? Evet. Yine Allah Azze ve Celle kendi zatına zulmü haram kılmıştır. Heh, bu husustaki e, bir şey Allah üzerine vacip olur mu olmaz mı hususundaki tercih edilen görür budur. Herhangi bir şey Yüce Allah Azze ve Celle'ye ancak o ancak kendisinin vacip kılmasıyla ve kendisinin haram kılmasıyla vacip ve haram olur. Evet. 15. mesele hadiste zikredilen tevhid karşılığında elde edilecek mükafatın birçok sahibi tarafından birçok sahabi tarafından bilinmiyor olması evet hadiste bir müjde zikrediliyor değil mi ha, bu müjde şahabe-i kiram radıyallahu anhü bir çoğu tarafından bilinmiyordu arkadaşlar Onun için muaz dedi ki müjdeleyemeyeyim mi? Ya Rasulullah? ben bu müjdeyi vermeyeyim mi? Diğer arkadaşlarıma senin sahabelerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu nehyetti. Tabi daha sonra fitneler ortaya çıkınca mürciye taifesi bu tür hadisleri insanların önünde aleni bir şekilde umun bir şekilde dilendirmeye başladılar. Bunları meşhur ettiler. İnsanlara dediler ki işte la ilahe illallah diyen kurtulur, la ilahe illallah diyen kurtulur. Onları ibadetlerden ve amellerden böylece koydular. Ee, aynı tekfirle ilgili meseleleri haricilerin gündeme getirmesi gibi onlar da insanları güvendirecek nasları gündeme getirdiler ve böylece ümmetin arasında yaygınlık kazandı. Hakikat itibariyle arkadaşlar bu tür müjdeler ancak ehline verilmelidir bu tür müjdeler ancak ehline verilmelidir bir insan ibadet ve taatten tamamıyla yoksun ise ona sen la ilahe illallah demek sana kifayet eder demek ya da yanlış anlamaya sebebiyet verecek bu hadisleri ona aktarmak doğru olur. Bilmem anlatabildim mi? Evet. 16. Mesela Maslahat gereği ilmin gizlenmesinin ketmedilmesinin caiz olması. Evet. Burada Muaz hadisinden çıkartılan derslerden biri de eğer bir maslahat var ise bir maslahat var. Yani bir fayda söz konusu. O zaman ilim gizlenebilir. Evet. Buraya dipnotlaşmışız. Burada bir dipnotumuz var. Bu kayıtsız şartsız böyle değildir. Böyle. ilim gizlenebilir. Fayda gereği, maslahat gereği. Ama kayıtsız şartsız değil. Biz ilmi bazı hususları insanların anlayamayacağı durumlarda ya da herhangi bir diğer maslahat gereği gizleyebiliriz. Söylemeyebiliriz. Şimdilik açıklamayabiliriz. tehir edebiliriz. Yani erteleyebiliriz. Yarın söyleriz, öbür gün söyleriz. Anlatabildim mi? Maslahat gereği bize verilen ilmi hemen hemencecik insanlara anlatmaya biliriz. Ama bunun bir sınırı var. Abi maslahat gereği anlatmadım. E anlatmadım millet cehaletin içinde kaldı. Yani ne zamana kadar anlatmayacaksın? Ne zamana kadar maslahatı gözleterek ilmi gizleyeceksin? Ha, Bu kayıtsız şahsız değil demek ki. Ne diyor? Çünkü ilmin mutlak olarak gizlenmesinde bir maslahat yoktur. İlmin mutlak olarak gizlenmesinde herhangi bir maslahat söz konusu olamaz. Onun için Muaz Ölmeden önce bu hadisi bize haber verdi. İlim maslahat gereği ancak bazı hallerde ve bazı kimselere karşı gizlenmelidir. Maslahat gereği gizlemek nasıldır? Bazı hallerde gizlersin ve bazı kimselere karşı gizlersin. Yoksa mutlak bir şekilde ilmi gizlemek doğru değil. Bu dipnotun sahibi de El-Kavlu'l-Mufid Ala kitab Tevhid isimli eserin sahibi olan Şeyh Muhammed Salih Al useymi Bu da büyük ilim adamı. Ee, Allah rahmet etsin vefat etti. Ee, akide hususunda asrımızdaki akide hususunda asrımızdaki büyük otoritelerden birisiydi. Ee, fıkıh ve akide hususunda çok büyük hizmetleri geçti hayatını ders vermekle, talebe yetiştirmekle, insanları faydalandırmakla geçirdi. yani ehli sünnet indinde asrın imamı sayılacak birkaç kişiden biri İbn Useymin, Muhammed el Salih El Useymin bu açıda ehli sünnetin imamı sayılacak birkaç kişiden biri. Evet. 17. masal. Muazzin radıyallahu an yapmak istediği gibi Müslümanı sevindirecek müjdeli haberleri vermenin müstehap olması. Evet. 18. mesela Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanıp güvenmekten dolayı amellerin terk edilmesi hakkında Endişe beslemek. Allah'ın rahmetindeki genişliğe dayanarak ameller terk edilir diye endişe besliyordu. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki davetçinin de böyle bir endişe taşıması lazım. Eğer Allah Azza ve celle'nin rahmetinin genişliğini çok fazla işler anlatırsam insanlar güvene kapılırlar da amel etmeyi terk ederler diye bir, endişe taşıması lazım. Ölçülü olması lazım. Korkuturken de davetçi, evet. müjdelerken de ölçülü, korkuturken de ölçülü. Anlatırken de ölçülü. Bir, insanlara aklının alabileceği şeylerden bahsedecek. İki, müjdelerken ölçülü olacak. Onu tembelliğe itecek tarzda davet yapmayacak. Üç, korkuturken ölçülü olacak, onu ümitsizliğe itecek tarzda davet yapmayacak. Bu da basirete kalmış bir şey. 19. mesela Cevabını bilmediği bir soruya muhatap olan Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Evet, bir kimse bunu da yine hangi hadisten öğrendik? Muaz. Muaz hadisinden öğrendik. Bir kişi cevabını bilmediği bir soruya muhatap olursa nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Bununla ilgili yine bir dipnotumuz var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediğinde Muaz'ı ikrar etmiş, böyle söylemesini reddetmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şer'i ilim bulunuyordu. Şeriat ona nazir olmakla, olmak itibariyle şeriatın kaynağı da odur. Kebni ve kaderi ilimlerle ilimlere gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde böyle bir ilim yoktu. Öyleyse bize bayram günlerinde oruç tutmak haram mıdır diye sorulduğunda Allah ve Resulü bilir dememiz caizdir. Sah sahaba radiyallahu anhum böyle bir müşkil mesele ile karşılaştıklarında Resulullah'a gelirler. O da onlara açıklardı. Eğer bu ay yağmur bekleniyor mu denilirse Allah ve Resulü bilir dememiz caiz değildir. Çünkü bu kevni ilimlerdendir. El kavlu'l-mufid ala kitab-i tevhid Evet, bu da arkadaşlar yine İbn-i bir dipnotu Kitabı Tevhid'i şerh ederken söylediği e, önemli bir ayrıntı Şeriat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil oldu. Şeriat ona nazil olduğu için şeriatın kaynağı O'dur. Ve şer'i bir mesele sorulduğu zaman Evet deriz ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat günümüzde arkadaşlar bize kevni bir mesele sorulduğu zaman yani kainat olaylarıyla ilgili bir mesele sorulduğu zaman böyle bir şey hakkında ne Resulullah'ın hayatında ne de bugün Allah ve Resulü bilir dememiz caiz değildir. Çünkü Resulullah'a bu ilim verilmemiş gayb ile ilgili bir şey sorulduğu zaman bizim Allah ve Resulü bilir dememiz caiz değildir. Çünkü Resulullah'a bu ilim verilmedi. Yani kainatın olayları, cereyanı, bunlar yarını yağmurun yağıp yağmayacağı soğuk olup olmayacağı bu gibi sorulara bizim Allah ve Resulü bilir dememiz caiz değil. değil. Ancak ne deriz? Allah bilir. Allah bilir. Ama şeriatla ilgili bir soru sorulduğu zaman buna bugün bile buna bugün bile Allahu Rasulü bilir dememiz caizdir. Allahu Rasulü bilir dememizde herhangi bir mahsur yoktur. Evet. 20. mesele. Bazı bilgilerin insanların genelinden gizleyerek maslahat gereği onlardan sadece bazılarına vermenin caiz oluşudur. Evet. 21. mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merkebinin arkasına başkasını bindirmesiyle ortaya çıkan alçak gönüllülüğü. Evet biz bunu işlemiştik zaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkebe biniyor ve merkebinin arkasına da başkasını bindiriyor. Burada onun alçak gönüllülüğü açığa çıkıyor. 22. mesele hayvanın terkesine birisinin alınarak iki kişi birden binilebileceği. Evet. Muaz hadisinden çıkan hükümlerden biri de bir hayvana iki kişi birden binmenin caiz oluşu. 23. Mesele Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın fazileti. Evet. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın ne kadar büyük bir sahare olduğu ne kadar yüksek bir dereceye sahip olduğu da yine bu hadisten açığa çıkıyor 24. mesele bu tevhid meselesinin ne derece büyük bir öneme sahip olduğu evet 24. mesele arkadaşlar bu babın tamamında işlenen tevhid meselesinin Yüce Allah azza ve celle'ye ibadet etme meselesinin ibadetlerle Allah'ı birleme meselesinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu. Böylece arkadaşlar Rabbimiz Azze ve Celle'nin lütfuyla Kitab-ı Tevhid isimli eserin birinci babı bitmiş oldu. Açıklamalar başlığı altında, elinizdeki kağıtlarda açıklamalar başlığı altında zikredilen bölüm Kitabı Tevhid'in müellifi İmam Muhammed Et-Temimi'ye ait değil. Ee, o bölüm, Kitabı Tevhid'i dedik ki birçok ilim adamı şerh etmiştir. Birçok ilim adamı açıklamıştır. Sayısız şerh vardır. Bu şerhlerden bir tanesi de Kitabı Tevhid'e yapılan açıklamalardan bir tanesi de oldukça kısa, özlü bir açıklama olan Şeyh Abdurrahman bin Nasr Es-Saadi Büyük müfessir ve fakih ve usulcü yani e, usul ilimlerinde mahir olan e, Şeyh Saadi'nin açıklamalarıdır. E, açıklamalar başlığı altında bizim önümüzdeki rüshada zikredilen bölümde Şeyh Abdurrahman Saadi'ye aittir. Orada Şeyh Sadi Kitab-ı Tevhid'in birinci babı ile ilgili birinci babın genel bir açıklamasını yapmış arkadaşlar. Genel olarak birinci babı açıklamış bize. Şimdi bu birinci babda bizim gördüğümüz hususları Maddeleyerek Yazdıracağız inşallah Yanınızda Defter, kalem Var mı bilmiyorum Notların arkasına da yazabilirsiniz Bana biriniz Verin ama şey Baştan sana He Açıklamaları mı? Yok <gülüyor> Deftere yazanlardan birisi bana şeyi versin. Tamam Al. Tamam. O deftere yazdı. Evet şöyle yazalım birinci babın başlık olarak birinci babın hülasası yani özeti birinci babın özeti efendim Derken, Onu öğrenin diye özellik Nasıl yazıyor? O kere öyle Hulâsâfî Birinci babın özeti Birinci babın özeti Özler sen yazıyor musun? Niye yazmıyorsun? Sen yazsan da senden diğer arkadaşlar şu anda yazmayanlar, herkes yazsın ama fotokopi çektirse diyorum Çünkü arkadaş iyi yazıyor. Gel böyle yaklaş. Yaz. Yok herkes yaz. Yazmakta çok büyük fayda var da. Sen özellikle yaz. Şu anda yazmayanlara fotokopi çektir. Yazmak isteyen buraya yazabilir. Aklında kalması için açsınlar. O çaratonda kalacak o zaman. Kalsın. Hayır, kalmayacak. Hala muharebede aklında kalsın diye. Yok. Ya. O yanda kalsın diye yalacak. Daha sonra tamam. olur. Tamam. Hayır, yanda kalacak diye. Tamam. Ya. O, o zaman özlere şey verin. Evet. Biz bir, bir destek verin burada burada al böyle göstereyim o zaman gel şöyle ilmini göster gel yakına gel devret ama boynu da göster katik <gülüyor> gel altına da yazarsın katadahu vakteceh burada istemez Evet ne diyorum ne biçim yazıyorsun buraya yine değil aga lan sen evet. yeni bir şey sayfaya evet. evet. olur, olur olur rahat ol. Birinci babın diye. Değiş tarfa değiş ya Büyük harflerle Birinci babın <gülüyor> Özeti <gülüyor> Türkçe yazanlıcaz özeti bir. bir Zariyat suresinin Zariyat suresinin 56. ayetinde, 56. ayetinde açıklandığı gibi insanların ve cinlerin yaratılmasından hedeflenen gaye hedeflenen gaye yalnızca ibadettir. Yalnızca ibadettir. Yüce yaratıcı bu buyruğu ile Yüce yaratıcı bu buyruğu ile yaratmadaki amacını bize beyan etmiştir. Yaratmadaki amacını bize beyan etmiştir. Arkadaşlar neydi bu ayet? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayeti her birimiz ezberleyelim. Yaratılış maksadı nedir? Sorusunun cevabı وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinlerin ve insanların yegane yaratılış maksadı ibadettir. İki Yüce Yaratıcı Yüce Yaratıcı ibadeti tevhid ile emretmiştir. Tevhid ile emretmiştir. Yani ibadeti emretmek ile kalmamış yani ibadeti emretmek ile kalmamış bu ibadetin kendisinden başkasına yöneltilmesini de yöneltilmesini de haram kılmıştır. Şimdi arkadaşlar konuşmuşlar. Allah evvel ibadetimi fark kıldı tevhidimi bana sordular ben de şaşırdım neyse yani bana öyle sordular o anlamamıştım, bir ben de şaşırdım yani e, düşündüm acaba önce ibadetimi emretti tevhidimi sonra cevabı buldum <gülüyor> Allah ibadeti tevhid ile emretmiştir yani Allah subhanahu ve Teala, iba yani soru şu Allah ibadete emretti. İnsanlar üç şekilde saptı. Sonra tevhid mi emredildi? Hayır. Böyle değil. Allah ibadeti tevhid ile mi? Yani ibadeti emrettiği zaman ve Rabb'uka Allah'a ta'budu illa iyahu. Allah ibadete emrettiği ve bu hikmeti zaman bana ibadet edilecektir diye hükmettiği zaman onu tevhid ile emretti. Yani tevhid ile ibadet edeceksiniz. Allah'ı birleyerek yalnız ona yönelterek ibadet edeceksiniz. Bu yazdığımız anladınız değil mi? Hı. Allah ibadeti tevhid ile emretmiştir. Yani bu bu ibarenin anlamı nedir? Anlaşıldı mı? Bu i̇badet ibadeti emretmedi, tevhid ile ibadet emretti. İbadeti Tevhidi. İbadeti emretmiştir. Tevhidi. Ama bu ibadette tevhidi emretmiştir. Anlatabildim tevhidi mi? Yoksa Yüce Allah Azze ve Celle bana ibadet edin. Diğerlerine de ibadet edebilirsiniz. Böyle bir şey yok. Yüce Allah Azze ve Celle ibadeti emrettiği zaman he, bu emir içeriğinde tevhidi gizliyor. Onun için biz diyoruz ibadet tevhiddir, tevhid ibadettir. Heh. Yoksa o ...o vurgu ayrı ayrı şeyler olduğunu söylemek için değil. Anlaşıldı mı? Üç... İbadetin tarifi İki nokta üstüste Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimizin onu tazim etmemiz için belirlediği belirlediği her bir niyet her bir niyet yani kalbi yöneliş. Virgül söz ve fiildir. Dört. ibadet ve itaat kelimeleri kelimeleri evet. <gülüyor> Allah ibadet ve itaat kelimeleri ibadet ve itaat kelimeleri birbirinden anlam olarak ayrılırlar. Her ne kadar Bazen biri diğerini kapsayacak şekilde, biri diğerini kapsayacak şekilde gelse de biri diğerini kapsayacak şekilde gelse de. hakikat itibariyle ibadet ve itaat kelimeleri birbirinden farklıdır. Bazen arkadaşlar olur ki yok. Bazen olur ki ibadet lafzı itaati ifade etmek için gelir. Naslarda. Bazen olur ki itaat, ibadeti ifade etmek için gelir. Bazen olur ki ibadet itaat ile tefsir edilir. Naslarda. Şimdi bunu daima göz önünde bulundurma arkadaşlar. Siz bir kelimenin anlamını belirli bir şekilde öğrenirsiniz. Daha sonra naslarda o kelimeyi başka bir anlam ile kullanılırken görürsünüz. Siz bir kelimenin anlamını, fitne kelimesinin anlamı sınanma olarak öğrenir. Daha sonra naslarda başka şeylerin delaletiyle onu başka bir şeye isim olmuş olarak bulursunuz. Anlatabildim mi? Yani fitne, hakikat itibariyle lugavi açıdan sınanmak denenme demek. Hatta daha derine inildiği zaman altının ateşte yakılması demek. Fitne, fitne kelimesinin Arap sözlüğünde anlamı bu altının ateşte içerisindeki diğer madenleri ayırmak için yakılması demek. Altına ateşe atıyorlar ta ki içeriğinde bulunan diğer madenler ondan ayrılsın ve altın safileşsin. Anlatabildim mi? İşte fitne kelimesinin aslı budur. Fakat siz, siz fitne kelimesini sunanma olarak görürsünüz bazen naslarda, bazen de fitneyi naslarda şirke isim olarak bulursunuz. Anlatabildim mi? Evet. Yüce Allah azze Fitne kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar. Şimdi buradaki fitne lafzını zaten din yalnız olun Allah'ın oluncaya kadar buyrulu tefsir ediyor dinin yalnız Allah'ın olması ne demektir? Buradaki din lafzı da ibadet demektir. Tıp Zümer Suresinin 3. ayetindeki din lafzının ibadet olması gibi. Açın mesela Taberi testine bakın. Bil ki halif din hemen İmam taberidir ki yani ibadet Allah'ın. Arkadaşlar oradaki fitne kelimesi de şif. Onun için Kitap ve sünnette bir kelime birden daha çok anlamda gelebilir ve kullanılabilir. Bu bizi yanıltmasın. Biz burada bunun asli anlamını işliyoruz. Asli anlamını. Mesela ben size daha önce örnek verdim ve burada dersini yaptık öyle değil mi? Evet. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bu cümlede herhangi bir kusur, herhangi bir hata görüyor musunuz? Evet, evet. Allah'a ve Rasulüne ibadet edin. Doğru mu bu cümle? Bu cümleyi herhangi böyle sokaktaki Müslümanlardan herhangi birisi kabul eder mi? Etmez. Allah'a ve Rasulüne ibadet edin. Demek ki herkes aslında bu ümmette icma var bu hususta. İcma var. İbadet ve itaat kelimesinin tefrik edilmesi hususunda icma var. Anlatabildim mi? Şimdi bu e, ya bunun ne faydası var? Niye yazdırdın ki bunu? Yani bilgi olarak bana ne kazandıracak bu? Bu bilgiyi bilmemin bende ne faydası var? Burada biz aslında söyledik o bilginin faydasını uzun bir dipnotta. Arkadaşlar bu bilginin size faydası itaat ile ibadeti aynı keseye koyan daha sonra her itaati ibadet sayan, daha sonra her itaat ile kişinin dinden çıktığını savunan, harici fırkasını reddetmektir. Bu bilginin faydası budur. İtaat ile ibadeti aynı kefeye koyan, daha sonra her itaati ibadet sayan, daha sonra her itaat ile dinden çıkıldığını savunan, Karece farkası. Ben geçen gün bir mecliste dersimiz vardı. Orada da söyledim arkadaşlara. Dün. Dün söyledim değil mi? gün mü söyledim. Bir arkadaş geldi yanıma benimle işte bir konuyu konuştu Böyle. Daha sonra biraz meseleler damlandı, budaklandı. Başka noktalara gitti. Dedi ki Yüce Allah buyuruyor ki onlara itaat etmeyin yoksa sizde müşrik olursunuz. Yüce Allah Azze ve Celle bu bir ayetin son kısmı tabi. Yüce Allah Azze ve Celle kesilerek yenilmemiş hayvanın etini yemeyin buyuruyor boğazlanmamış, kendi kendine ölmüş. Hayvanın etini yemeyin buyuruyor. Ayetin sonunda da buyuruyor ki müşriklere itaat etmeyin. Ayetin devamında. Onlara itaat etmeyin. Müşrikler onu yerler. Onlara itaat etmeyin. Yoksa müşrik olursunuz. Bu adam bu ayetin son kısmını almış ve bir bayrak haline çevirmiş. Davası şu müşrike itaat eden müşrik olur. Diyor ki bana Allah'ın haram kıldığı bir mevzuda Allah bunu haram etmiştir. Bir müşrike itaat edenin hükmü nedir? Ben ona dedim ki bu meselede taksire gidilir. Yani Allah'ın haram kıldığı bir hususta bir müşrike itaat eden Tıpkı onun gibi müşrik de olabilir. Bir kafire itaat eden, tıpkı onun gibi kafir de olabilir, olmayabilirdi. Hayır diyor, Kur'an'da böyle bir şart yok. Yüce Allah buyuruyor, onlara itaat etmeyin, yoksa siz de müşrik olursunuz. <gülüyor> Açtım taberi tefsirini. Taberi tefsirinden ona gösterdim. Dedim ki, bak bu ayette söz konusu olan şey, onlara itaat ile söz konusu olan şey, bir şeyin haramlığını kabul etmek sizin onlara itaat etmektir. Çünkü ne zaman yüce Allah azze ve celle arkadaşlar kendi kendisine ölen ya da boynuzlanarak ölen ya da bir yerden düşerek vesaire ölen hayvanın etini haram kıldı Mekke'li müşrikler bir şüphe attılar. müminlere bir şüphe attılar. Dediler ki, kendi elleriyle boğazladıklarını helal görüyorlar, Allah'ın boğazladığını haram görüyorlar. Allah onları öldürdü, öyle değil mi? Evet. Yüksekten düştü, öldü. Allah onları öldürdü. Diyor ki, kendi elleriyle boğazladıklarını helal görüyorlar. Allah'ın öldürdüğünü, Allah'ın kestiğini haram görüyorlar. Yüce Allah Azze ve Celle bunun üzerine bu ayet indir. Onlara itaat etmeyin. Şimdi iki taraf var. Olayı irdeleyelim. İki taraf var. Bir taraf Yüce Allah Azza ve Celle. Öbür taraf Mekke müşrikleri. Yüce Allah Azza ve Celle diyor ki ben size beyan ediyorum bu haramdır. Resulünün lisanıyla bunu beyan ediyor. Mekke müşrikleri de bir şüphe ortaya atıyor. Diyor ki hayır bu helaldir. Yüce Allah Azze ve Celle tehdit olarak hemen ayet indiriyor. Eğer itaat ederseniz onlara yani onu helal etmek hususunda onlara itaat eden ve onların helallik fetvasını kabul ederseniz müşrik olursunuz. Siz de onlar gibi olursunuz yani. Burada kast edilen şey müşrik toplumdan olmaktır. Yoksa müşrik olmak değil. Dikkat edin. Bu da önemli. Müşrik olmak değil. Onlara itaat ederseniz müşrik olursunuz ne demek? Sen Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmadan müşrik olur musun? Olmaz. Bir adam bir haramı helal kabul etse müşrik mi olur? Kafir olur. Müşrik olmaz arkadaşlar. Müşrik olmaz. Burada kastedilen müşrik olursunuz sözüne kast eden, müşrik toplum gibi olursunuz. Bilmem şey. anlatabildim. Yok. Yoksa mümkün değil bir insana bir harama helal kabul ettiği için müşrik olması. Müşrik olması için Allah'a ortak koşması lazım. Anlatabilir mi? İbadette de ortak koşması lazım. Ha, bu adam kafir olur. Bir helali haram kabul ettiği zaman kafir olur. Şimdi sebebi nüzulünü, ulemanın sözlerini okuyunca mesela açıklığa çıkıyor. Adam bana diyor ki Allah buyuruyor onlara ita bunu bayrak etmiş ya bir defa. Dinlemiyor. Yani sebebi nuzul, muzul hepsi tırılır. <gülüyor> Diyor ki onlara itaat etmeyin, müşrik olursunuz. Peki dedim, Muhammed. Şimdi o müşrik olursunuz nereye geliyor? Diyor bu başına açıp okula giden kızlar müşriktir. Çünkü o müşrik emrediyor onlara, başınızı açın. Allah haram kılıyor, başınızı kapatın. Onlar başını açarak okula gidiyorlar, müşriktirler. Hemen kıyas yapıyoruz. He. Peki dedim, şey, pardon, Allah, Allahu akbar. O bana dedi, dedi ki, şimdi mesela adam dedi, sakalını kesip bir şey giriyor. Bunun hükmü nedir? O zaman da bir galabalıkla konuşuyorduk. Bu ikinci meclis geldi beni işte birisine şikayet ediyor. Diyor ki bu adam müşriklere itaat edenin müşrik olacağını kabul etmiyor diyor. Beni şikayet ediyor. Dedi ki adam mesela sakalını kesiyor işe girmek için. Bu adamın hükmü nedir? Ben o kadar şaşırdım ki dedim ki Muhammed nedir bunun hükmü? Dedi müşriktir. Evet. Şimdi bu adamın tabi bu adamın çıktığı bir ayet var fakat asıl yanılgı noktası arkadaşlar. Bu adamın asıl yanılgı noktası. Çünkü bu adam aynı, şu kelimeyi de bana kullandı. Her itaat eden itaat ettiği makama ibadet etmiştir. Hı -hı. Doğru mu ben bu? Ancak ben ancak ibadet ediyorum. Her, yani bu cümle, bu mutlak cümle doğru mu? Her Hı -hı. itaat eden diyor ki itaat ibadetten daha şumullüdür. İtaat, ibadetten daha şumullüdür. Her itaat eden, itaat ettiği makama ibadet etmiştir. da Ondan sonra onun şeyhi geldi Konya'dan, bu adamın şeyhi, yani hocası, o geldi, o da aynı şeyi söyledi. Dedi ki, e, itaat, sen dedi Yüce Allah Azze ve Celle'ye ibadet edebilirsin. Mesela secde ediyorsun, rüki ediyorsun. Ama gönülden gelmiyorsa bu itaat olmaz. Nasıl dedi, böyle mi dedi? Hı. Ama dedi, her itaat eden ibadet etmiştir. Diyor. Çünkü de. o gönülden gelir. Her itaat eden Tam ibadet de. etmiş olur. Ha, ha. Şimdi, bu ikisi arasındaki farkı bilmeyince kişi sapar. Arkadaşlar, hakikat itibariyle ibadet ve itaat kelimeleri birbirinden tefrik edilir. Onun için ibadette şirkin herhangi bir derecesi yoktur. İbadette şirkin herhangi bir derecesi yoktur. Kişi Yüce Allah'tan gayrısına ibadeti en küçük parçasıyla dahi yöneltirse o kişi şirki ekber işlemiştir. Bunun derecesi şirki ekber, şirki hafi, şirki celi böyle bir derecesi yok. Şirki hafi, şirki asgar böyle bir derecesi yok. Abdülhamid. <gülüyor> Tehettürtten mazgılın için. <gülüyor> İtaatte şirk ise derecelendirilir. İtaatte şirk ise derecelendirilir. Bazı itaat vardır sadece haramdır. Bazı itaat vardır küçük şirftir bazı itaat vardır. Büyük şirktir arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Biz bunu kitab Tevhid'in ilerleyen bölümlerinde Şeyhul İslam'ın açtığı bir bab var. Yöneticilere <gülüyor> ve alimlere itaatin e, itaatle ilgili bir bab. Yöneticilere ve alimlere itaat. Eğer Allah'ın haramları hususunda yöneticilere ve alimlere itaat onlara Rab edinmektir şeklinde bir bab. Bu babı işlerken hangi itaat, alimlere hangi itaat, yöneticilere hangi itaat haramdır, hangi itaat küçük şirktir, hangi itaat büyük şirktir ve kişinin İslam'ını giderir. Bunu inşallah işleyeceğiz. Yani her itaat ibadet değildir her ibadet itaat. Evet. Evet. Aynen. Burada yazılı olduğu gibi. Bunun bunu bilmenin faydası budur işte. Şimdi e, sakalını kesip işe giden ha sonra bunu delillendirdi. Delin müşriktir. Niçin müşriktir? E dedi çünkü Allah'ın rızık olduğunda bu adam şek ediyor. Şimdi arkadaşlar bu adam büyük günah sahiplerini tekfir ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. ediyor. Sakalı kesmek haram değil mi? Haram. Bu büyük günah değil mi? Evet. Ha, bu adam büyük günah sahiplerini tekfir ediyor. Fakat o adama de ki sen haricisin evet. kıyalarını kopar. Değer ki ben harici değilim ben büyük günah sahiplerini tekfir etmiyorum. Ben büyük günah sahiplerini tekfir etmiyorum. Evet. Peki peki şunu da o zaman açıklayalım da şey olmasın. Hangi itaat şirk olur? Yani onun asıl bilmesi gereken neydi? Hangi itaat şirk olur? Selim abi. Hangi itaat? Yani onu İslam milletinden çıkartır. Bir yani, müşrike itaat ettiği zaman. Söylenen sözü tazim ederek. Allah'ın içerisinde. Onun so koyduğu hükmü onun koyduğu sözü onun koyduğu kuralı Allah'ın koyduğu söz ve hüküm ve kural gibi tazim ederek Allah'ın sözü gibi tutarak ona itaat ederse anlatabildim mi? Bu adam İslam dairesinden çıkmış olur. Bir daha hocam? Sen herhangi bir kişinin, yöneticinin ya da herhangi bir önderin sözünü koyduğu hükmü, kuralı, prensibi Allah'ın sözü gibi Allah'ın emri gibi Allah'ın hükmü gibi tazim ederek ona itaat edersen bu itaatinle İslam dininden çıkarsın. Ama bugün baş, başını açarak okula giden kızlar heva ve heveslerine uyarak işte geleceklerini kazanmak için ve bazı deccal e, yalancıların ve kezzapların fetvalarına başınızı açarak okula gidebilirsiniz. Fetvalarına itimat ederek okula giderlerse bu yaptıklarından başlarını açmalarından ötürü kendilerine ancak günah vardır. Anlatabildim mi? Mesela e, bir deccal demiş ki feruk takabilirsiniz. Başka bir deccal demiş o zaman da açabilirsiniz. Açabilirsiniz. Baş, başka birisi demiş ki e, İslam'ı hakim kılmak için İslam'ı hakim kılmak için Haydi sizin olsun. hemşire olmanız lazım. Falan. Yani kandırılmışla ya da heva ve hevesine uymuş. Ya da ya da e, şey kabul ediyor. Yani e, diyor ki kardeşim ben geleceğimi kazanmam lazım. <gülüyor> Açma. Açıkta mı kalayım? Hayatım. Ha? hayatımı kurtarmam lazım bütün bunlardan ötürü tekfir olunamaz o kız tekfir olunamaz ama dese ki dese ki zaten ben de bu başörtüsünü şey yapmıyorum ha, falan ya da dese ki başörtüsünü yasaklayanların sözü kutsaldır bu söze bizim itaat etmemiz lazım bu adam gitmiş yine çıkmış oldu. Evet. 5'le bu. 5. saat 8. mu? 9 10 Saat 5. <on>, <gülüyor> ya hmm, bir saat 40 dakika. Evet. Evet. İba 4 <gülüyor> video insanlar yüce yaratıcının yüce yaratıcının insanlar yüce yaratıcının kendilerini yarattığı amaçtan kendilerini yarattığı amaçtan üç şekilde sapmışlardır. Üç şekilde sapmışlardır. İki noktasız da. A- Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeyi Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyerek kibirlerine yediremeyerek mutlak bir reddedişle reddedenler. Bugün bunun örneği dünyada çok. Buna ateizm, materyalizm, fitnesi adı veriliyor. Bunlar arkadaşlar onların şirk koştuğunu göremezsiniz. Yani Allahu Teala Teala'ya ibadet etmiyorlar da güneşe mi ibadet ediyorlar? Ya da gidip putlara mı? Ya da gidip e, budaya mı? Yok. Onlar mutlak olarak Allah Subhanahu ve teala'ya ibadet edilmesini reddediyorlar. İnsanın mutlak özgürlüğünü mutlak olarak her kayıptan bağımsız olduğunu iddia ediyorlar. Allah Subhanahu ve teala'yı reddedenleri var. Onu kabul edip determinist peygamberleri reddedenleri var. Bir yaratıcı kudrete iman edip fakat ahiret, kitap, peygamber bunların hepsi hikaye diyenler var. Çoğunluk şu anda ateizmin rüzgarı söndü. Şu anda e, determizm mi? Neydi? Determinizm böyle. O çıktı. Bunlar diyorlar şimdi e, yani kat'i hüccetler var kainat birisi tarafından yaratılmış. Öyle değil mi? Bunu görmemek aptallıktır bütün kainatı yöneten bir güç var. Arkada bir güç var. O gücün ismini Allah veya gaz koymuşsun fark etmez. Bir yüce yaratıcı inancı var o adamlarda. Fakat peygamber, kitap, o yüce yaratıcının işte bir şey göndermiş olması, insanların hayatına diyor olması, onların hayatını düzenlemek için peygamberler ve şeriatlar indirmesi bunları kabul etmiyorlar. Bu fırka günümüzde çok yaygın. İnsanlığın yaratılış amacı olan ibadetten sapmasının birinci şekli bu. Kibirlerini yediremeyerek Allah Subhanahu ve teala'ya ibadetten mutlak olarak yüz çevirmek. Nasıl yazdık? Allah azze ve celle'ye ibadet etmiş, kibirlerini yediremeyerek mutlak birleştir etmişler edemez. Evet. Reddederler. Kibirler de giydirmiyor. Evet, buna bu bu hal bu halin İslam şeriatındaki ismi küfürdür, bu kafirliktir. Biliyor musun? Bunu yazalım. Anın devamı. Değil mi? Bu bu kimselerin anın devamı, bu kimselerin, bu kimseler hakkında diyelim hakkında ki bu kimseler hakkındaki hüküm onların kafir olduklarıdır. Bu başka surette de olabilir. Mesela eee bugün toplumumuzda sıklıkla rastlanan Allah muhafaza buyursun işi olan arkadaşlar kalkabilir bugün belki biraz daha yazdırız bugün toplumumuzda Allah muhafaza buyursun sıklıkla rastlanan işte e, namazda her şey olmuyor kardeşim birisi e, geçen gün gittik konuştuk adam neyretti diyordu ha şey, elli vakit namaz. Beş vakti nasıl inmiş, niye inmiş falan. Biraz konuştuk. Ona oldukça makul izahlar yaptım. Ona kabul edilebilecek şeyler söyledim. E, ni, Neden? Dedim ki, makule eğer sunarsan, eğer akla sunarsan, Kur'an'da reddedilebilecek şeyler sünnettekinden daha fazladır. Yani Hayalim değil. Ha, mesela bunun gibi. Şimdi bunları söyledik, o adam yine ısrar ediyor. Bu sefer de ola dedim ki, Allah'ın dini hakkında şair demiş, dinime dâhleden bari Müslüman olsa, Müslüman olsa. Yani sen benim dinim hakkında konuşuyorsun, kendin Müslüman değilsin, Müslüman değilsin. Yani dedim ki. Allah'ın dini hakkında biz konuşuyoruz. Din hakkında konuşanın dürüst olması lazım dedim. Yani sen namazın 50 vakit oluşunu reddediyorsun. Daha sonra 5 vakta indirilişini reddediyorsun. E 5 vakti kılıyor musun Mübarek? Kılıyor musun 5 vakti? Yok. Kaç vakit yok. Ben ona dedim ki, yok beş vakti yok. kabul ediyor. Bu hadisi kabul etmiyor. Ama Allah'a karşı dürüst değil yani. Yani kendisi Rabbine günde beş defa secde mi? Hmm. Bu adam Nasıl? o zaman dedi ki namaz size göre her şey mi? Şimdi toplumda böyle Allah muhafaza bu küfrün bazı belirtileri var. Yüce Allah'ı kabul ettiklerini söylüyorlar. Bu da mürciye fırkasının tesiri. Zaten her Türk mürciye doğar. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eee Mürciye Fırkasının tesiri bugün bu toplumda adam Allahu Teala'yı kabul ediyor Peygamberimizi kabul ediyor mitingi gösterdiler Mersin'de bir kadın yani e, bozuk üstü dizisi rezil bir kadın o mitingden nasıl bağırıyor canımız feda Peygamber Efendimiz'e diye nasıl bağırıyor böyle görseniz şimdi toplumda böylesi çok Allah u Te'ala iman ediyor Kuran'ı kabul ediyor değil mi öldüğü zaman medi tavut babasına peygamberi kabul ediyor hepsini kabul ediyor hepsine iman ettiğini söylüyor fakat ibadet etmiyor değişik gerekçelerle ibadeti reddediyor ibadet edilmesini reddediyor kabul etmiyor yani diyor ki namaz kılmasan da olur mesela böyle bir reddedişle reddediyor namaz her şey değil diyor mesela Sağol, cuma, ha. oruç her şey değil benim kalbim temiz diyor din güzel ahlaktır diyor din temizliktir diyor anlatabildim mi? toplumda böyle bir kesim de var Allah mahzun onlara benzeyin. çalışmak da alametlerin ve bazen küfür olur mesela dese ki kardeşim ee, namaz, oruç. Bunlar asıl değil. <gülüyor> asıl olan kalbin temiz <gülüyor> olmasıdır. Bu küfürdür. Şöyle <gülüyor> Allah Azze ve Celle'ye Allah, Allah, evet. Allah Azze ve Celle'ye işi olan arkadaşlar kalkabilir. Ama şimdi hocam, işi <gülüyor> olanlar kalkacak da bizi bekleyenler vardı. Şimdi Yazışmalar gittik bu arkadaş işe geç kaldı gittik altak işe gidemiydik öyle bir çelişki var şimdi. O zaman ne yazdırsınlar? Bunu yazdıran şey? Biz size yazık getirdik işte. Biz de şey yok. Yazadım arkadaşına. Fotoğrafı. verilecek mi kardeşim burada Yani kalkabilirler. Arkadaş onun için bekledi bizi. Dedi tat o durmuş çıkacak. Tamam. Kalkabilirsin. Tamam inşallah. Allah'ın şahı. Öderden alırız inşallah. Tabii. Evet defterim bende. Be. Allah azze ve celleye. Allah azze ve celleye. Arkadaşlar evet, düşünüyorum Getirsin ben özeli getireyim Allah'a Allah a... Allah azze ve celle ya ibadet ettiği gibi ibadet ettiği gibi ibadet ettiği gibi Allah i̇badet, ibadet ettiği gibi ondan başkasına da. Başkasına da ibadet edenler. Evet. Eden, eden. Edenler. Edenler. Böyleleri hakkında, böyleleri hakkındaki hüküm. Olduğudur. Olduğudur. C. Yüce Allah Azze ve Celle'ye Yüce Allah Azze ve Celle'ye iman eden virgül ona ibadet etmeyi ona ibadet etmeyi ve ibadetlerde tevhidi ve ibadetlerde tevhidi ikrar ve itiraf eden ikrar ve itiraf eden bununla birlikte gaflet ve tembellik ile gevşeklik edenlerdir. Fret ve tembellik ile gevşeklik gösterenlerdir, edenlerdir. Bunlar hakkındaki, bunlar hakkındaki hüküm. günahkar böyle bir sılaç at yan çizgi Heh, günahkar asi olduklarıdır arkadaşlar yaratılış maksadımız ibadet bu maksadı gerçekleştirenler, en yüksek düzeyde rasuller. Onlar bu maksat için geldiler. Kendi nefislerinde önce bunu ikame ettiler. Öyle mi? Önce kendi benliklerinde, kendi nefislerinde bu maksadı ikame ettiler. Bir, rasuller niye geldi? Cevabı, yaratılış maksadından sapan insanları maksada getirmek için geldi. İki, bu maksadı ilkin kendileri tahakkuk ettirdiler. Kendileri yerine getirdiler. Kendi nefislerinde ikame ettiler. İşte, وَمَا قَلَقْتُ insa وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayetinin verdiği şuur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayakları şişene kadar ibadet ettiriyordu. وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayetinin verdiği şuur. Arkadaşlar, bakın size çok büyük bir yanılgı ve hatayı söyleyeyim. Rasulullah sallallahu gece ayakları şişene kadar ümmetim ümmetim diyerek ağladığı varit olmuş falan değil. Öyle bir rivayet hiçbir sünnet kaynağında varit olmamıştır. Ha. Yani gece dır ki Resulullah gece ayakları şişene kadar bizim için ibadet ediyordu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetini bize nakleden bütün hadisleri inceleyin. Resulullah kendisi için cehenneme girmemek üzere Nefsiz. ağlıyordu. Kendisi için cenneti talep ediyordu. Elbette diğer insanlar için de dua ediyordu. Fakat geceleyin ayakları şişene kadar ibadet etmesinin asıl amacı Aişe'ye söylediği şu sözdü Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? asıl amaç ibadet emrinin kendi nefsinde tahakkuk etmesiydi Anlatabilir mi? asıl amaç ibadet emrinin kendi <gülüyor> nefsinde tahakkuk etmesiydi şükür nedir? Şükür uluhiyettendir. Allah Azza bir kişi şükür de eksik de, uluhiyette eksik demektir. Yani uluhiyet tevhidinde eksikliği var demektir adamın. Bir adamın şükrü eksikse, zikri eksikse, bir adamın duası eksikse onun uluhiyet tevhidi eksik. Öyle değil mi? Yani Allah Azze ve Celle ilah edinmesi eksik. Yani Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesi eksik. Yani yaratılış maksadını yerine getirmekte başarılı değil. Heh. Resuller yaratılış maksadını yerine getirmekte başarılı oldular. Anlaşıldı mı? Heh. Peki, yaratılış maksadını yerine getirmekte başarısız olanlar başarısızlığa bedbahtlığa uğrayanlar kimler? Üç sınıf. Bir, şirk ehli. İki, küfür ehli. Üç, gaflet şey, şey. bu, bu Bu sınıflandırma, yaratılış maksadını yerine getirmek hususunda insanların sınıflandırılması. Anlatabildim mi? Yoksa itikadi bir sınıflandırma değil. Bu maksadı yerine getirenleri ve getirmeyenleri sınıflandırıyoruz. Yerine getirenler Rasuller ve onlara ittiba edinler. Yerine getirmeyenler üç grup. Bir, bir, ibadeti mutlak olarak kibirlerine yediremeyerek reddeden topluluk. Ben namazı mamal ya. Mesela anlatabildim mi? Allah'a dik başlılıktan ötürü ibadet etme Allah'a dik başlılıktan ötürü. Anlatabildim mi? Ya, ya Bu anlamsız bir şey. Ya. Kardeşim benim görüşüme göre tamam İslamiyet'e saygımız sonsuz. Sen benim görüşüme göre ilerlemek lazım. Adamlar ne güzel kiliteye, sandalye koymuşlar. Oturuyorlar. O ne? Alnını yere süreceksin pis pis. Adam gelmiş ayağını basmış. Mantarlı ayak. Ben de gidip orada elime ayağını süreceğim yerlere. Ha, bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Yani. Çünkü bu adam Allah azze ve celle'ye dikbaşlılıktan ötürü. Kur'an'a dikbaşlılıktan ötürü ibadeti reddediyor. Bir gürüv var bu. İkinci grup şirk ehli. Yüce Allah Azze ve Celle'ye ibadet ettiği gibi Allah Azze ve Celle'den gayrısına da ibadet ediyor. Mesela Hazreti Aliye. <gülüyor> mesela, <gülüyor> mesela putlara şuna buna Hazreti İsa'ya veya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme'e yalvarıyor yakarıyor yetiş bize bizim sıkıntımızı gider benim çocuğum olmuyor, çocuk ver. Vesahat ağaca, ağaca diyor. Bu kutsal ağaç niye azizetimizin altından geçmiş? <gülüyor> bu kim bu ağaca işte böyle su dökerse bu olur falan. Ha, bu adam şirk ehli. Yüce Allah'a yönetmesi gereken uluhiyeti, ibadeti, duayı, tazimi, sevgiyi Allah'tan haydetsine yönetiyor. Yaratılış maksadından sapanların üçüncü sınıfı raflet ehli. İkrar ediyor, itiraf ediyor. Halkımızın çoğunluğu alhamdülillah böyledir. İkrar ediyor, itiraf ediyor, kabul ediyor ki Allah azze ve celle ibadete layıktır. Bana bu gözü vermiş, kulağı vermiş. Ben hiç na namaz e kılmadan olur mu? Oruç tutmadan olur mu? Elbet yapmak lazım. Ama işte tembellik, gaflet, Allah'ı tanımamanın verdiği eksiklik Yüce Allah azze ve celle'yi tanımıyor. Mesela bir ibadette eksikliği var. İbadetleri tas tamam tam yerinden getirmiyor. Mesela ne yapıyor? Bazen ikinciyi o kadar gerçek geciktiriyor ki terk etmeyi biz kastetmiyoruz tabii. İkinciyi o kadar geciktiriyor ki güneş batana yakın. Bu adam ne yaptı? Yaratılış maksadından saptı. Hangi gerekçeyle ya? Sen Allah seni ya yarattı ibadet etmen için. Öyle değil mi? Sen Başka ne olur Bu adam yaratılış maksadından saptı, hangi gerekçeyle? Rafle. Yahut Yüce Allah'ı tanımıyor, korkuyor, rızık endişesi, şu, bu, işte beni işten atarlar, ee, sonra memleketime geri dönmek zorunda kalırım falan filan diye, <gülüyor> eksiklik yapıyor. Ha, bu adam ne oluyor? Bu adam yaratılış maksadını gerçekleştirmekte eksiklik yapmış oluyor. Anlatabildim mi? bu üç şekil sapma Resuller işte bu sapmayı engellemek için geldiler arkadaşlar onun için şükrü emrettiler zikri emrettiler inabeyi yani ona yönelmeyi emrettiler, tevbeyi emrettiler ona el açıp dua etmeyi emrettiler hatta Yüce Allah, Resulullah ne buyuruyor Allah kendisine dua etmeyene gazap eder diye tehdit ettiler O'na dua edin, O'na yalvarın, O'na yönelin, O'na el açın, O'ndan bekleyin, O'ndan ümit edin. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle'nin muamelesi e, her kişiyle farklı farklı. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhü den bir kısmı, az bir topluluk, Huneyn günü ne yaptılar? Yüce Allah buyuruyor, ve <gülüyor> a'cebetküm. Acayibinize gitti. 12.000 bin kişi böyle gün gün çağırı filminde var ya yani düşün onların ayak ayak sesleri düşün 12 bin kişi rob rob rob rob bu öyle bir gidiyorlar ki Allah bizim önümüzde kim durabilir? Ucu var sonu yok. Yüce Allah buyuruyor ki çokluğunuz hoşunuza gitti orada ra acıbat gün yani hoşunuza gitti demek. Siz bundan hoşlandınız çokluğunuza. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin gayrısına nedir? Yönelmektir. Kalpler o tarafa yöneldi. Yüce Allah ne buyuruyor? Allah sizin başınızla dünyayı dar etti bütün genişliğine rağmen Kaçacak yer aradınız. Öldü değil mi? Huneyn'de hepsi kaçtı. de bulunan sahabelerin hepsi. Rabler, Rabler. Onlar bile yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Acayi. hariç. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atından indi. Yani savaş meydanında atından inmek nedir? İntihardır ya. Değil <gülüyor> mi? Yani <gülüyor> at seni kurtaracak tek şey yani. Sen atından nasıl inersin? Atından indi dedi ki ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ben Muhammed'im Allah'ın Allah Resulüyüm dedi. Yani diyor ki Abbas var Ebu Bekir Abbas bir şeyinden tutmuş Abbas amcası yollarından atın Ebu Bekir diğer yollarından ama koymaya çalışıyorlar atı Resulullah ileri sürüyor herkes kaçmış Resulullah kalmış Allah. Resulullah düşmana doğru sürüyor atı onlar tutuyorlar gitmesin diye işte biz niye buraya geldik ki şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> onlar Allah Azze ve Celle'den kalpleriyle onlar Allah Azze ve Celle'den gayrısına yöneldir. Tevhid'de kemal neydi? Şeyh Salih Ali Şeyh nasıl dördü? Tevhid'de kemal odur ki biz bunu işleyeceğiz inşallah kişinin kalbinin çakması, nefes alıp vermesi gülmesi ve ağlaması hep Allah için olur. Hep Allah için. Tevhitte kemal budur. Şimdi bazen tasavvuf ehlini, sufileri dinliyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kendisine ilke ve prensip edinmiş. Sufilerin her sözü reddedilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu yanlış. Bu yanlış. Sufiler tevhide ilişkin çok güzel şeyler söylemişlerdir. Çok güzel sözleri vardır sofilerin. Tevhide ilişkin, imana ilişkin, tevekkülle ilgili anlatabildim mi? Fakat ölçü olmadığı için sapma olmuş. Terazi yok. Ha, terazi yok. Adam, şimdi bak tevekkül, tevekkül, tevekkül, tevekkül derken tasavvufta öyle bir noktaya gelmiş ki şeyhler var eskiden kendisine mürit olmak için bütün malını, mülkünü satacaksın, torbaya koyup denize atacaksın. Ki gelip bana mürit olasın. Böyle şeyhler varmış. Niye? Adamın tevekkülünü deniyor. Böyle bir şey yok ki İslam'da. Yani tevekkül bu ölçüsüzlüğe vardı. Sen şeriatın mizanına, şeriatın ölçüsüne tabi olmadın. Resulullah böyle bir şey söylemedi ki. Anlatabildim mi? Ama asıl itibarıyla tasavvufta tarikatta e, tarikat demeyelim bugünkünden havacı var da tasavvufta sufilerde tevhide ilişkin çok güzel sözler çok güzel şeyler vardır arkadaşlar peki haftaya mı yazdıralım biraz daha o zaman